Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir arkadaştan, birkaç arkadaştan devamlı soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste demiş ki, Ursuzluk üç şeyde olur. Bu üç şeyi zikretmiş. Biri kadın, birisi ev, o birisi merkep. Bu üçünün ursuzluğu olur. Bu hadis sahih bir hadistir. Soru şu. Bu ursuzluğu nasıl anlarız biz? Ne demektir? Ursuzluk üç şey dedi. Evet, şimdi ursuzluk önceden nedir bilelim. Ursuzluk bir şeyden ursuzluk yani bir şeyden sevmiyorsun, ondan kık kapıyorsun yani zennediyorsun. Bu, bu olduğu yerde, senin işin rast getmez vesaire. Bu ursuzluktur. Bunun hükmü nedir? Ee, önce bakarım İslam'da ursuzluk nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Buhari Müslim'de sayı hadis La adve ve la tiyara ve yu'cibuni el falu kalu ve mel falu kala kelimetu tayyibe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor na Ne na var tiyara var. Udva nedir? Tiyara nedir? Kişisi hemen hemen aynen bir şeye benziyor. O da nedir? Yen yani ursuzluk, e, bir şeyi sevmiyorsun bu e, ursuzluk getirir. Yen yani filan şeyi görsem bu e, e, bediyomdur. Yani güzel bir şey getirmez üzerime. Bunu gördüm, o işten vazgeçtim. Bu türlü meseleler İslam'da yoktur. La edva ve la tiyara. İslamda bunların yeri yoktur. Hey şey nedir Allah'tandır. Resulullah bunu demek istiyor. Sonra ne diyor? Vayığcibunül felu. Ben şeyi beğeniyorum. Fal nedir? Fal uyum uyum uyumlu olmak, uyumsal olmaktır. Soruyorlar fal nedir? Ya Rasulullah diyor kelime tutayiba. Güzel bir sözdür. Nedir kelime tutayiba? Uyumlu olmak. Yani mesela tane geldi dedi sene mesela bu Yoldan çıkarken bir yere gidirdim siyah kedi gördüm. Sen ne dersin? Herdir kardeşim ya. Sen buna bakma. Herdir. Bu kelimet tayyib de Demek ki uğursuzluk İslamiyet'te nedir? Yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçuk hadiste diyor. Sonra bir hadiste Abi Davut'ta diyor ki Diyor tıyara uğursuzluk şirktir. Asıl da tiyara kelimesi nereden almış? Tayır'dan almış. Tayır nedir? Kuştur. Bunu Araplar cahiliyede ne yaparmışlar? Bir tane evinden çıkartan ilk kuşu görse yolda konmuş bir yere o kuşu gördü. O kuş uçtuğunda sağa uçta benim işim de, rast gider. Sola uçsa benim işim kötü gider. O işe gitmez de iptal ederdi. İşte buradan alınmış tiyara. Onun için Resulullah diyor ki İslam'da tiyara yoktur. Bir de tıyara şirktir. Yani sen o kuşa bağlıyorsun işini. O kuş sana yol gösteriyor. Bu şirktir. Her şey Allah'ın elindedir. Zaman, mekan, her şeyi Allahu Teala yarattığı için her şey onun elindedir. Onun için dedik tıyara uğursuzluk yoktur. Sonra bir hadiste Resulullah İmam Ahmet ve Tabarani rivayet ediyor. Bu da sahihtir. Şeyh Albani de bunu tasih ediyor. Diyor ki, An yolu ahlakım. Allahumma, la hayr <gülüyor> illa hayrak, ve la tayr illa tayrak, ve la ilaha Bir taneniz şöyle demesi lazım. Asıl böyle olması lazım Müslüman. Allahumma ilham, ey Rabbim, la hayr <gülüyor> illa hayrak. Senin hayrinin başka hiç kedi yoktur. Hayri kim verecek? sen vereceksin. Ve la tayr illa Senin uçsuzluğundan başka da bir uçsuzluk yoktur. Yani haşa Allah'a ursuzluk nisbet değil ama bir ursuzluk var ise her şey senin iraden ilmin altındadır. Ve la geyrek Çünkü senden başka ilah yoktur. O zaman biz buradan ne anlarık? Ursuzluk tehlikeli bir mesele. Sonra bir hadiste aynen İmam Tabarani Kebir'de rivayet ediyor Şeyh Albani de tasih ediyor. Dürleyse minnâ men tatayyera. Bizden değil bir tane ursuzluk yapsa. Yani bayguşu gördün ursuzdur filan şahsı gördün ben hoştanmadım bir işi yapmam bir dene ebşürdü ursuzluk oldu bular yoktur bizde diyor İslam'da evet sonra sonra ne diyor Leys minna men tu tayra, valla man tu lehu yani de bir deneye ursuzluk neye atılır ee, şey olur yorumu yapılır. Yani ona diyerler falan bu da yoktur İslam'e. Yani ne sen ursuzsun ne ursuzluğu tavsiye edersin ne insanlara onun yorumunu yaparsın. Av tekahhen lehu. Ne de cahine var ne de çahin, çahin, çahin, çahinlere gider. Av sahre lehu. Ne de sahirlik yapar ne de sihrden sihrine açar. Bu hadis de sahih. Bundan anlaşılıyor çocuklar arkadaşlar ursuzluk İslamiyet'te yeri yoktur. Haramdır. Caiz değil. Yerine göre Allah kurusun insanı şirke de götür, dinden de çıkartır. Eğer bilsen inansan o bayguşu gördün, bu iş olmuyor diye bu Allah kurusun şirktir. Çünkü her şey Allah'ın emriyle oluyor. O zaman ursuzluk nedir? Yoktur. Bu bir asıldır. Bu bir asıldır İslamiyet'te. Bunu da biz böyle kabul etmemiz lazım. Bu bir Şimdi gelelim hadise. Hadis Bukhari Müslüm'de rivayet olmuş. Arkadaşın sorduğu hadise. Abdullah İbni Umar'dan radıyallahu anhuma diyor ki Abdullah İbni Umar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eşşşu'mu fil mar'eti ve addari vel feresi Şü'üm nedir? Ulusuzluk. Üç şeydedir. Kadında evde faras, faras, merkeb yani. Bir Eskiden at, bütün merkepler bugün de araba diyelim. Bir başka rivayette aynen İbni Ömer'den diyor ki e, Rasulullah yanında ursuzluğu e, sordular. Resulullah dedi eğer ursuzluk var ise imkan şu Eğer var fi şeyin eğer ursuzluk bir şeyde var ise fîd dāri wal Bu hadiste değişiktir. Eğer ursuzluk var ise bu üçünde de olur. Bir başka hadiste Ebu Davud'tan geliyor e, o da sahihtir. Şeyh Albani de bunu tasih ediyor. Enes İbn Malik'ten diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbn Malik şöyle diyor. Diyor bir adam dedi ya Resulallah İn kunne fi darin katirun fiha adeduna ve katirun fiha amwaluna fe tahawwalna ila darin ukhra. فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّ فِيهَا اَمُوَلًا Diyor ya Resulullah bir evdeydik sayımız çok uydur. Çoluk çocuğumuz çok uydur. Ve malımız çok uydur. O evden geldik başka bir eve taşındık. O evde hem sayımız azaldı. Yani ölüm, ölüme e, ölüm, ölmüş çocukların bir kısmı. Hem de malımız azaldı. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? ذَرُوْهَا ذَم۪يمَةً Yani bunu terk et demiş. Burada alimler bu hadislerde ihtilaf ettiler. Buradan ne anlamı geliyor? Bir kısmı alim bizim dediğimiz gibi önceden uğursuzluk güzel bir şey değil, insanı şirke kadar götürür, caiz değil. Bura kader, tamam. Bir kısım alim bu hadisleri üç şeydedir. Bunu zahirine aldılar. Dediler bu ursuzluk yoktur İslamiyet'te. Bu üçü müstesna. Bir kısmı da ortalarını buldu. Ne dedi? Dediler ki ursuzluk yoktur. Bu üç şeyde eğer var ise bu üç şeyde var. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ursuzluk yoktur. Eğer olsa bu üçünde olur ama yoktur. Yani neden bu üçünde olur? Çünkü bu üçü insana çok yakın şeylerdir. Kadın hayat şerikindir, hayat ortağındır. Ev devamlı kaldığın yerdir. mercepte ihtiyaçtır. Olması olmazdır. Onun için eğer ursuzluk varsa bu üçünde olur ama ursuzluk yoktur. Diğer İbni Umar'ın hadisinden Resulullah diyor ursuzluk var ise bu üçünde olur. Bunu ön plana çıkartıyor. Bu Allah-u Alem anlamı da budur. Hadisin de anlamı budur. Bazı alimler de dediler ki ursuzluk eğer var ise kadında var. Resulullah'ın şeyini, sözünü şöyle tevil ettiler. Şöyle tefsir ettiler. Dediler ki evdedir. Evde demek ne demektir Resulullah? O ev nasıl ursuz olur? Konum konşusu aziyetli olur. Yani güzel konşuların yoktur sana aziyet verirler. O ur, uğur, o ursuz bir evdir. Kadın da da ursuzluk dediler. Senin sözüne uymaz, dili de yamandır. Mercapta dediler. O merkep Allah rızası için savaşmadıkça. Savaşa gitmedikçe o merkep eskiden tabi at vardır. Attan bahsediyorlar. O ursuzdur o at. Yesir'de hizmetçi de ursuzluğu nedir dediler. Ahlakı güzel değil vesaire. Bunu da İmam Nevevi şey, Müslüm'ün şerhinde ee, naklediyor. Ama biz dönelim yine sözün başına. Ursuzluk diye İslamiyet'te bir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bismillah ya Allah dersin yola düşersin. Ursuzluk yoktur. Ne kadında ne evde, ne dabbede, ne merkepte her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Heri şer'i Allah yaratmış. Her şeyi Allah'ın istediği gibi olur. O zaman Allah Teala bir şey yaratsa ursuz yaratmaz. Demek ki en racih olan alimlerin muhakkik alimlerin tercihi bu konuda şudur. İnnehu ursuzluk yoktur. Eğer olsaydı bu üçünde olurdur. olurdu ki yoktur. Evet. E, diğer alimler tevil etmişseler de bu ursuzlukları işte konşunun e, ursuzluk demek şeydir. Ama burada bu budur. Bundan sonra Resulullah'ın dediği gibi bu üç mesele önemli meseledir. Neden ev, kadın, merkep? Bu üçü insana, insanın olması olmazıdır. Bu üçü barabardır insanlar. Onun için alimler diyorlar ki bir evde oturdun, o evde başına felaket geldi. Resulullah'ın dediği gibi o sahabe sorduğu gibi o evi değiştirmekte de bir mahsur yoktur. Yani bir felaketten değil, bu uğursuzdur ben değişiyorum. Böyle değil. oğlu olabilir. Bazen bir evde oturur, o evde başına çok müşkül et gelir. Ne yapar? Evi değiştirebilir. Bunda bir mahsur yoktur. Ama inanarak ki o evden değil, sadece gönül hoş olsun diye bu evden çıkıyorum. Yani de şeytanın bıdı bıdısını kesmek için, vasuvasasını kesmek için o evden çıkar başka evde işir. Bir mahsur var mı yok mu? Kadın da öyledir. Bazı kadınlar var hakikaten e, sağ dersin sola gider, sol dersin sağa gider onunla evlendiğinden başına felaket gelir dininde dünyanda malında mülçünde evlediğinde o kadın nedir? Değil ki o kadın benim başıma felaketleri getirir. Bu kadının ahlakı davranışı onun için o kadını gönderebilirsin. Merçep'te aynen öyle. Bir araba aldın bir günde subhanallah bu arabayı aldığında hep kaza yapıyorsun. O zaman bu arabayı sat. Bir mahsur yoktur bunda. Ama bunu inanarak yapacaksın. Yani inanıp her şey Allah'ın elindedir. Bu arabadan değil. Ama değişmekte de alimlerimiz diyorlar bir mahsur yoktur. Allah en iyisini bilir. Velhamdülillahi rabbil alamin.